Cihad için imani hazırlığın önemi. Emre uyar. Bu akî sayımızda son aşama olarak aktardığımız cihadın mahiyeti üzerinde duracağız. Başarı Allah'tandır. Cihad demiş olduğumuz fariza şartsız ve kuralsız yerine getirilebilecek bir fariza değildir. Bu farizanın yerine getirilmesi için bir takım hazırlıkların yerine getirilmesi gerekir. Nitekim Allah Subhanahu ve Teala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 Size eksiksiz ödenir. Siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. Enfal Suresi 60. Ayet. Yine Allah Subhanehu ve Teala, cihad için gereken bu hazırlığı yerine getirmeyenlerin aslında cihadı istemeyen kimseler olduğunu söyleyip, bu fiillerinden dolayı onları kınamıştır. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor: Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah, onların davranışlarını çirkin gördü ve onları geri koydu. Onlara, oturanlarla, kadın ve çocuklarla beraber oturun denildi. Tevbe Suresi 46. Ayet Meselenin daha etraflıca anlaşılabilmesi için, cihada yapılacak olan hazırlığı iki kısım halinde inceleyebiliriz. Hazırlık iki kısımdır. Maddi hazırlık ve manevi hazırlık. Manevi, imani hazırlık ve önemi. Şurası bir gerçektir ki, İmani hazırlık sadece cihat için değil, bütün çetin ve zor işlerin öncesinde gerekli olan bir şeydir. Bu gerçeği Allah Azze ve Celle şu ayette belirtmiştir. Ey örtünüp bürünen resulüm, Birazı hariç geceleri kalk namaz kıl. Gecenin yarısını kıl. Yahut bunun biraz azat ya da çoğalt ve Kur'an'ı tane tane oku. Birazı hariç geceleri kalk namaz kıl. Gecenin yarısını kıl.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 Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız onun himayesine sığın. Müzemil Suresi 1 ve 9. Ayetler Buradan anlaşılıyor ki, güç ve şer'i yükümlülükler için mutlaka imani hazırlık gereklidir. Konumuz olan cihat farizası da, Allah'ın subhanehu ve Teala buyurduğu gibi, insanlara ağır gelen bir vazifedir. Allah subhanehu ve Teala kitabında bu konuya şu şekilde dikkat çekiyor.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 insanın rahatını ortadan kaldıran bir ibadettir. Nitekim cihat neticesinde canlar, mallar, ırz, namus ve dünya rahatı elden gidecektir. İşte bu sebepten dolayı, cihat insanların nefislerine ağır gelmektedir. Madem ki cihat insanın hoşuna gitmeyen, ağır gelen bir emir, o zaman Müslümanların yukarıda zikrettiğimiz kaide gereği, cihat farizasına ifa etmeden önce, onun için gerekli olan manevi, yani imani olan hazırlığı yerine getirmeleri gerekir. Bu kaide, cihat gibi zorluğun ve meşakkatin aşikar olduğu tüm farzlarda da geçerlidir. Mesela, bugün sokaklarda şirk kol gezmekte, küfür her daim insanların ensesindedir. Böyle bir durumda, Müslümanın üzerine düşen görevlerden en önemlisi, insanlara tevhidi anlatıp, onları bir ve tek olan Allah Azze ve Celle'ye kulluğa çağırmaktır. Lakin cihatta olduğu gibi bu farizayı da ifa etmek bir hayli zor ve meşakkatli olan bir ameldir. Bunun zor bir ameliye olduğunu yine şeriat ikrar etmektedir. Genel olarak peygamberlerin hayatı incelendiğinde bu çok bariz bir şekilde görülecektir. Özel olaraksa Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kalk ve uyar emrinin geldiği ilk yıllarda Varaka bin nefele gittikleri zaman Varaka, bu gerçeği şu şekilde dile getirmişti. Senin getirdiğine getiren hiç kimse yoktur ki mutlaka kendisine düşmanlık edilmiştir. Demek ki davet öncesinde de imani hazırlığın yerine getirilmesi gerekir. İmani hazırlık Allah'ın subhanehu ve teala zor ve meşakkatli görevler öncesinde Müslümanlara tavsiyesidir. Müslümanların kendi imanlarını muhafaza etmek babından Hazırlığın bu şeklini yerine getirmeleri gerekir. Eğer onlar, kendilerine verilen ölü yerine getirselerdi, onlar için hem daha hayırlı, hem de imanlarını daha pekiştirici olurdu. Nisa Suresi 66 ve 67. Ayet Hiç şüphesiz ki Rabbimiz, bizlere bu hazırlığı emrederken, bir faydaya binayen emretmiştir. Çünkü Rabbimiz, bizlere zarar verecek olan bir şeyi emretmez. Hiç şüphesiz ki, İmani hazırlığın en önemli azı takvadır. Takvanın cihat farizasını yerine getirecek olan insanlara birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydaları sıralayacak olursak, takva, kafirlerle Müslümanlar arasındaki sayı farkını ortadan kaldırır. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor, Nice az sayıda bir topluluk, Allah'ın izniyle çok sayıdaki topluluğu yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara Suresi 249. Ayet Allah Subhanehu ve Teala bu ayeti Talut ve Calut kısasını anlatırken zikretmektedir. Kısaya genel olarak bakıldığı zaman bu ayeti kerime ile kastedilen anlaşılacaktır. Talut, ordusunu bir takım imtihanlara tabi tutulmuş, nehirle karşılaştıkları zaman bir avuç müstesna nehirden su içmeyi yasaklamıştır. Komutanın bu emrini yerine getiren insanlar, yani takvalı davranıp verilen emirlere itaat edenler, az bir topluluk olmalarına rağmen, sayı bakımından çok üstün olan Calut'un ordusunu yenilgiye uğratmıştır. Takvanın en büyük faydası da budur. Yani Müslümanlarla kafirler arasındaki sayı farkını ortadan kaldırmasıdır. Şurası bir gerçek ki, geçmişten günümüze kadar Müslümanlar, kafirlere göre hep azınlık konumundadırlar. Buna karşın kafirler, hep çoğunluk olan taraf olup, teknoloji gibi çağın bütün imkanlarını ellerinde bulundurmuşlardır. Bu Allah'ın subhanehu ve teala değişmeyen bir sünneti, değişmeyen bir yasasıdır. İşte aradaki bu sayı farkını ortadan kaldıracak olan şey takvadır. Ömer radıyallahu an İranlılara karşı savaşan Saad İbni Ebi Vakkasa radıyallahu an yazdığı mektupta bu gerçeği çok güzel ifade ediyor. Sana ve beraberinde bulunan askerleri her durumda Allah-u Teâlâ'dan sakınmanızı emrediyorum. Çünkü Allah korkusu, düşmana karşı hazırlıkların ve düşmana karşı taktiklerin en büyüğüdür. Sana ve askerlerine, düşmandan sakındığınızdan çok, günahlardan sakınmanızı emrediyorum. Çünkü askerlerin günahları kendileri için, düşmanlarından daha çok tehlikelidir. Müslümanlar, ancak düşmanın günahları sebebiyle muzaffer olurlar. Böyle olmazsa, onlara karşı gücümüz yetmez. Çünkü ne sayımız onlar kadardır ne de hazırlığımız onların hazırlığı kadardır. Günahlarla da onlarla aynı olursak kuvvet bakımından onlar bizden üstün olurlar. Faziletimizle onlardan üstün olmazsak onları kuvvetimizle yenemeyiz. Seyrinizde Allahu Teala'dan sizin yaptıklarınızı bilen gözetleyici meleklerin olduğunu biliniz. Onlardan utanınız. Allah Teala yolundayken masiyetleri işlemeyiniz. Bu Müslümanların menhecine kazınması gereken noktalardandır. Yani sadece itikatla yol yürünmez. Sadece itikadımızın düzgün olmasıyla Allah'ın Subhanehu ve Teala yardımı gelmez. Allah'ın Subhanehu ve Teala yardımının gelebilmesi için itikatla beraber amellerin de düzgün olması gerekir. Takva rızık meselesine yardımcı olur. Cihatta sıkıntı olabilecek en temel meselelerden bir tanesi de rızık meselesidir. Allah subhanehu ve Teala bizim lojistik destek dediğimiz rızkı, takvaya bağlayarak şöyle buyuruyor. Kim Allah'tan sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Talak suresi 2 ve 3. ayetler. Takva, sayı meselesine bir çare olduğu gibi, aynı şekilde lojistik destek konusunda da en büyük yardımcıdır. Takva, kişiye hak ile batılın arasını ayırabilecek furkan verir. Cihat ortamı, fitnelerin vaki olma ihtimalinin çok fazla olduğu yerlerdendir. İslam tarihine şöyle bir göz atıldığında, fitnelerin birçoğunun cihat ortamında vaki olduğu görülecektir. Çünkü şeytan, cihat ortamında çok fazla mesai yapar. İşte böyle bir ortamda, takvanın kişiye olan en büyük faydası, kişiye doğru ile yanlışı, hak ile batılı birbirinden ayıran furkanı vermesidir. Allah subhanehu ve Teala. Takva sahibi olan kullarına Furkan'ı vereceğini şu ayette belirtiyor. Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız, O size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış, Furkan verir, Suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir. Enfal Suresi 29. Ayet Takva kişinin ilmini arttırır. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. Allah'tan korkun ki, Allah size öğretsin. Bakara Suresi 282. Ayet İlim, cihat ortamının olmazsa olmazlarındandır. İlimden bir haber olan insanların, şer'i olan bir şey yapmaları mümkün değildir. Şer'i olmayan şeyler yapanlara ise, Allah'ın subhanehu ve Teala yardım etmesi mümkün değildir. Takvanın cihat farizasını yerine getiren insanlara faydalı olmakla beraber, yapılacak olan, Salih amellerinde bir takım faydaları vardır. Mesela salih ameller sebebiyle Allah insanları korur. Salih ameller olmadığı zamansa Allah kulun ayağını kaydırır. İnsanı cihat esnasında koruyan kalben salih amelleri olduğu gibi insanın ayağını kaydıracak olan da kişinin işlediği günahlardır. Bunun delili ise Uhud'da iki ordu karşılaştığı gün sizi bırakıp gidenleri Sırf işledikleri bazı hatalar yüzünden şeytan yerlerinden kaydırmıştı. Yine de Allah onları affetti. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Al-İmran suresinin 155. ayetidir. Bilindiği üzere Uhud savaşında tepede bulunan 50 tane okçu, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem emrine rağmen yerlerini terk etmişti. Bu itaatsizlik Müslümanların yenilmelerinin sebebi olmuştu. Demek ki kişilerin işlemiş oldukları bir günah bütün bir topluma etki edebilmektedir. Bunun yanında Allah subhanehu ve Teala mümini salih amelleri sebebiyle korur. Allah subhanehu ve Teala Hudeybiye günüyle alakalı şöyle buyuruyor. Ant ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olana bilmiş, onlara güven duygusu vermiş, ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. Fetih Suresi 18. Ayet Uhud gününde sahabeyi yenilgiye uğratan, sahabelerin önceden işlemiş oldukları bir takım günahlarıydı. Hudeybiye gününde ise sahabenin ayaklarını sabitleştirip, onlara fetih müjdesi getirense işlemiş oldukları salih amelleriydi. İmam Buhari Rahimehullah cihat bölümünde, ''Savaştan önce salih amel işleme babı'' diye bir bölüm ayırmıştır. Ebu Derda radıyallahu anh, sizler ancak amellerinizle savaşıyorsunuz der. Aynı şekilde Allah subhanehu ve Teala ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, yapmayacağınız şeylerin için söylüyorsunuz. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir nefretle karşılanır. Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Saf suresi 2 ve 4. ayetler. Dikkat edilirse Allah subhanehu ve Teala, ayetin ilk kısmında yapılmayan şeylerin söylenmemesi gerektiğinden bahsediyor. Yani tabiri caizse ya amel yapın ya da konuşmayın diyor. Hemen peşindeki ayette ise kendi yolunda kenetlenip savaşanlardan hoşnut olduğunu ifade ediyor. Demek ki insanların kenetlenip savaşmadan önce amel yapmaları gereklidir. Yapmadıklarıyla değil yaptıklarıyla ben amel yaptım demeleri lazım. Yani bir kimsenin yapmış olduğu amelin neyse, cihat meydanındaki pozisyonu da ona göre değişiklik arz eder. Cihat meydanı, şeytanın da müdahalesiyle çok fazla sorunun yaşandığı yerlerdir. Lakin sorunlar genel itibariyle çok küçük olan şeylerden çıkabilmektedir. Mesela, ben buraya savaşmaya mı geldim yoksa bulaşık yıkamaya mı, ben yemek yapmam, yemek sırası kimde gibi sözler buralarda çok sık duyulabilir. Bunun sebebi ise imani hazırlığın tam olarak yerine getirilmemesidir. Şayet şahıslar imani hazırlıklarını yerine getirmiş olsalardı, bu gibi küçük meselelerde sabretmeyi öğrenip kendisiyle beraber savaşan kardeşlerine daha müsamahakar davranabilirlerdi. Lakin bu hazırlığın ihmal edilmesi küçük meselelerin dahi büyütülüp ciddi sorunların çıkmasına sebebiyet verebilmektedir. İşte bu sebepten dolayı cihat edecek olan taifenin imani hazırlıklarını yerine getirmeleri, bilinçlerine fedakarlık, sabır gibi ahlakları yerleştirmeleri lazımdır. Ayrıca burada şunu da bir kaide olarak zikredebiliriz. İmanın kuvvetliliği, Müslümanların aynı safta kenetlenmelerine sebebiyet verir. İmandaki zayıflıksa, Müslümanların ayrılığa düşmesine sebebiyet verir. Hep birlikte Allah'ın ipine,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 onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Allah'ın subhanehu ve teâlâ nimeti imandır. Bu ayetin üzerlerine indiği insanları bir düşünürsek görürüz ki, bu insanlar cahiliye hayatında en fazla birbiriyle savaşan, en fazla düşman olan ve aralarında bitmek bilmeyen bir kin olan insanlardı. Lakin daha sonra Allah'ın subhanehu ve Teala iman nimetiyle beraber, yeryüzünün en fazla birbirine bağlı olan insanları haline geldiler. Demek ki iman, Müslümanların bir araya gelip, kalplerinin birbirine kenetlenmesini sağlayan bir nimettir. Burada iman derken kastımız, sadece olayın itikadi boyutu değildir. İtikadi boyutuyla beraber, olayın ameli boyutunu da kastetmekteyiz. Yani amellerdeki bağlılık ve sebat, Müslümanların bir araya gelmelerini sağlar. Günümüzde, Müslümanların en ciddi sıkıntısı da budur. Aynı düşünen birçok insan, maalesef paramparça haldedirler. Lakin şunun bilinmesi gerekir ki, iman, Müslümanların bir araya gelmelerini gerektirir. Ferdi bir düzelme değil de, toplu bir düzelme, Allah'ın subhanehu ve Teala yardımını getirecek olan bir şeydir. Toplu bir bozulma ise, Allah'ın subhanehu ve teala azabını getirecektir. Burada sorumluluk cemaatlerin üzerine düşmektedir. Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor. Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaattir. ''Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde, onunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu, gerçekten büyük kazançtır.'' Tevbe Suresi 111. Ayet Allah'ın subhanehu ve teâlâ bu ayeti, her kesimin ağzında tabiri caizse sakız gibi dönmektedir. Allah'ın subhanehu ve teâlâ razı olmadığı demokrasi, layıklık dinini savunan insanlar da bu ayeti okuyor, Yahudi ve Hristiyanlara okul açıp, milleti Hristiyanlaştıranlar da aynı ayeti okuyor. Allah subhanehu ve Teala yolunda cihad eden de aynı ayeti okuyor, doğuda PKK'yı savunan hocalar bile bu ayeti okuyor vesaire. Bu ayet Müslümanların menhecini ortaya koyan bir ayettir. Allah subhanehu ve Teala diyor ki, Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Peki kimdir bu müminler? Bu müminler, Allah subhanehu ve Teala yolunda savaşıp ölen ve öldüren müminlerdir. Yani Allah subhanehu ve Teala'nın razı olduğu yolda savaşan insanlardır. Allah subhanehu ve teâlâ, fîsebilillah, Allah yolunda kaydını getirdiği zaman, bunun içinden şirk davası savaşıp ölen ve öldüren insanlar çıkmış oldu. Bu ayetle alakalı bir de şöyle bir yanlış yöneliş söz konusudur. Bazıları bu ayeti alıp işin sadece savaş boyutuna önem vermektedir. Bunun sonucunda ayet anlaşılmadığından dolayı Allah'ın Subhanahu ve Teala yardımı gelmemektedir. Halbuki Allah Subhanahu ve Teala ayetin devamında bu ticareti yapan insanların özelliklerini belirterek diyor ki: "Bu alışverişi yapanlar, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar Rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. O müminlerin müjdele. Tevbe Suresi 112. ayet. Yani alışverişi kazanacak ve müjdelenecek olan müminler bu özelliklere sahip olan müminlerdir. Sadece Allah subhanahu ve teala yolunda savaşmakla bitmiyor. Aynı zamanda bu insanların tevbe eden, ibadet eden, hamdeden Oruç tutan, rükü eden, secde eden, emribil maruf, nehy-anil münker yapan insanlardan olmaları gerekir. Eğer zahiri ve batıni olan amellerle cihat ameliyesi bir araya gelirse, o zaman alışveriş tamamlanacaktır. İşin sadece savaş boyutunu alıp, ibadet boyutunu terk etmek yanlış olduğu gibi, sadece ibadet boyutuna eğilip, savaş boyutunu göz ardı etmek de aynı oranda hatadır. Bu iki tür anlayışta, Allah'ın subhanehu ve Teala vaad ettiği yardımın gelmesine engel teşkil etmektedir. İkisi bir arada olup, mesele menhece veya pratiğe dökülürse, işte o zaman Allah'ın subhanehu ve Teala yardımı söz konusu olabilir. Allah'ın subhanehu ve Teala, bu ayette dikkat çektiği amellerden bir tanesi de, iyiliği emredip kötülükten nehyetmek amelidir. Bu amel, genel olarak insanların nazarında bir şey ifade etmemektedir. Bir topluluğun bu ameli arka plana atıp insanların hatalarını örtmesi veya hataları görmemezlikten gelmesi, adeta bunu bir cemalsel çalışma haline getirmesi Allah'ın Subhanehu ve Teala azabını çekecek bir ameldir. Halbuki bu amel bu ümmetin en büyük özelliklerinden biridir. Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten meneder. Allah'a inanırsınız. Ali İmran suresi 110. ayet. O zaman emr-i bil maruf demiş olduğumuz müessese her yapıda bulunması gereken bir müessesedir. Emir bil maruf ameli saflarda yapmaya ve bozulmaya engel teşkil etmektedir. Allah subhanehu ve teala Tevbe suresindeki ayette iyiliği emredenler, kötülükten nehyedenler dedikten sonra Allah'ın subhanehu ve teala sınırlarını koruyanlar demektedir. Yani bu ameliye gerçekleştirildiği takdirde Allah'ın subhanehu ve Teala sınırları da korunmuş olacaktır. Bunun terk edilmesi Allah'ın subhanehu ve Teala sınırlarını muhafaza etmemek manasına gelir ki bu da azabın sebebi olur. Allah'ın subhanehu ve Teala sınırlarını muhafaza etmeyen bir topluluğa da Allah'ın subhanehu ve Teala yardımının gelmesi mümkün değildir. Ayete genel olarak bakıldığı zaman diyebiliriz ki, Allah'ın subhanehu ve Teala yardımını hak eden topluluk hem kendisi için hem de İslam toplumu için faydalı olan amelleri hayatına geçirip o şekilde savaşan topluluktur. Ayette tevbe, ibadet, hamd, oruç, rükû, secde gibi ameller kişinin kendisine faydası olacak amellerdir. Lakin iyiliği emredip kötülükten nehyetmekse bütün bir İslam toplumuna faydası olacak amellerdendir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin üçüncü sayısında yayınlanmıştır.